Türkçe peri Masalları Balık Kız Evvel zaman içinde bir derenin kıyısında bir adam, bir kadın ve Koy adındaki kızları yaşıyormuş. Koy tek çocuklarıymış ve yaramaz olduğu kadar da zalimmiş. Koy, lütfen tabakları yıkamama yardım et. Çorba taşıyacak. Bu kirli tabakları yıkamak mı? <gülüyor> Çok komiksin anne. Koy anne babasına asla yardım etmezmiş ve bunun yerine bütün gün dans edip oyun oynarmış. Ancak bir sabah annesi çok yorgun görünüyormuş ve Koy bile yapabileceğim bir şey var mı diye sormadan edememiş. Lütfen derenin kıyısındaki ağa çıkar ve içindeki delikleri hemen onar. Baban gün doğarken balığa çıkacağını söylemişti. Tabii ki anne. Koy ağa almış ve çok çalışmış. Kısa sürede üzerinde hiç delik kalmamış. Yaptığından çok memnun kalmış. Aniden bir şapırtı duymuş. Ardından büyük bir balık havaya sıçramış. Koy bunu görünce hemen ağa suyun içine atmış. Ve şansının da yardımıyla balığı ağayla yakalamayı başarmış. Ne kadar da güzelsin. Bana zarar vermesen iyi olur bencil kız. Beni sudan çıkarma. Yoksa seni balığa dönüştürürüm. <gülüyor> seni aptal balık. <gülüyor> Tam o sırada koyun annesi evden çıkmış. Koy! Ağdaki delikleri onar. A Aman tanrım bu çok güzel bir balık. Onu kendi başıma yakaladım. Üstelik bu konuşabiliyor da. Ne? Evet anne. Eğer onu sudan çıkarırsam beni bir balığa dönüştürecekmiş. <gülüyor> İnanabiliyor musun? Aa, bırak gitsin. Belki de büyü yeteneği vardır. İmkanı yok. Onu sudan çıkaracağım. <gülüyor> bunu söyleyen koy, ağa sudan çıkarmış ve bunu yapar yapmaz balık büyülü parıltılara dönüşmüş. Bunlar havaya uçmuş ve şöyle demişler. Seni uyarmaya çalıştım ve artık çok geç. Artık bu şekle bürüneceksin. Balık olacak ve suda yaşayacaksın. Büyülü parıltı uçup gitmiş ve aniden Koy bir balığa dönüşmüş. Oh, hayır, hayır çocuğum, Koy! Hayır! Koy kendini suda daha iyi hissetmiş ve yakındaki denize kadar yüzmeyi başarmış. Denize ulaştıktan kısa süre sonra yüzündeki hüzünlü ifade bazı başka balıkların dikkatini çekmiş. Etrafını sarmışlar ve hikayesini anlatması için yalvarmışlar ve koy onlara başından geçenleri anlatmış. Ben balık falan değilim. Ben bir kızım. En azından birkaç dakika önce bir kızdım. Eğer kendini iyi hissetmeni sağlayacaksa hepimizin başına bu geldi. Neşelen bizimle beraber kraliçemizi görmeye gel. O kraliçelerin en iyisi ve nazidir. Koy biraz korkmuş ama yalnız kalmaktan daha çok korktuğu için onları takip etmiş. Diğer balıklarla beraber derinlere dalmışlar. Sonunda denizin dibine ulaşmışlar. Evet sonunda geldik. Koy gördüğü sarayın güzelliğine inanamamış. Şuna bakın. Sen kimsin ve buraya nereden geldin? Koy önce biraz duraksamış. Ama diğer balıklar onu öne doğru itince... ...kraliçeye her şeyi anlatmaya başlamış. Hmm, ben de bir zamanlar senin gibiydim. Prenses de diyebilirsin. Yakışıklı bir kralla evlendim ve dünyada görebileceğin... ...en yakışıklı prensi doğurdum. Ama tabii bunların hepsi çok uzun zaman önceydi. Çocuğum artık genç bir adam olmuştur ve... ...kocam da yaşlanmıştır tabii. Ama ne oldu? Sen de mi bana zarar verdin? Aa, hayır, bunu asla yapmam. Hayvanlara zarar vermek kötü bir şey ve bunu asla yapmamalısın. Koy, utançla başını eğmiş. Şöyle ki, kocam halkına hitap ederken Zorba adındaki kötü cadı onu görmüş ve hemen aşık olmuş. Benimle evli olduğundan haberi yokmuş Kardeşi olan deve gitmiş ve kraldan başkasıyla evlenmeyeceğini söylemiş Dev saraya gelip de kralın evli olduğunu öğrenince çok öfkelenmiş Erçesi sabah. En uygun zamanı bekledi. Geldi ve başımdaki tacı aldı. Beni sonra yakaladı. Havaya doğru sıçradı ve denizin kenarına indi. Bu taç kız kardeşime ait ve o da krala aşık. Seni bir balığa dönüştüreceğim. Böylece asla geri gelemeyeceksin. <gülüyor> Sadece bu tacı geri aldığında ki bu zaten asla olmayacak tekrar insan bedenine geri dönebileceksin. Bu arada kız kardeşim kralla evlenecek ve kraliçe olacak. <gülüyor> Hayır! Sonra ne oldu? Ah, o beni dönüştürdü. Bir karga omzuna kondu, ardından kulağına bir şeyler fısıldadı. Kız kardeşim hayır! Hey, hey ne oldu? Kız kardeşi kralın evli olduğunu öğrenince hayatına son vermiş. Karga uçarak uzaklaştı ve ben yarı insan yarı balık bedenimle kayaların üzerinde oturup ağladım. Ve o zaman Bilge Ahapop'la tanıştım. Denizin kaderi senin ellerinde. İçinde buraya ait olmayan yaratıklar var. Büyüyle bağlanmışlar. Bütün gün yüzüyorlar. Yanındaki iksirle bir geyiğe, bir papağana ve maymuna dönüşme gücü olacak. Sana tacını geri getirecek ve buradaki herkesin büyüsünü bozacak. Ve işte bizim hikayemiz bu. Buradaki herkes büyü altında ve ancak tacımı geri aldığım zaman hepimiz insan bedenlerimizle karaya geri dönebileceğiz. Ne yapacağımı söylerseniz onu geri getirebilirim. Aa, i̇şte bu imkansız. Lütfen bana bir şans verin. Lütfen. Hayatımın sonuna dek balık olarak kalmak istemiyorum. Ben aileme geri dönmek istiyorum. Sevgili ailem. Onları çok özledim. Ve işte tam o anda Koy ağzının kenarında bir kaşıntı hissetmiş ve aniden hapşırmış. Ha, ha, hapşı! Ha. Ha? Sen osun, sen o balıksın. Ve aniden sudaki tüm canlıların üzerine bir ışın demeti düşmüş. Gel bu iksiri al ve iç. Koy etrafına bakarken biraz isteksizmiş. Talimatlarımı dinlersen hiçbir tehlikesi yok. Onu iç, karaya dön ve en yüksek dağın zirvesine çık. Devin kalesi orada. Ama dikkatli olman gerekiyor. Çünkü seni görürse zarar verebilir. Bu nedenle iksir gerekli. Onun sayesinde kendini geyiğe, papağana ve maymuna dönüştürebileceksin. Başını sallayıp adını söylemen gerekiyor. Koy başını sallamış ve iksiri içmiş. Diğer balıklara veda etmiş ve tacı almak için yola koyulmuş. İyi yolculuklar koy! Koy sahile ulaşmış ve başını sallamış. Geyik bana gel! Ve bir an sonra uzun boynuzları ve bacakları olan çok güzel bir geyiğe dönüşmüş. Gülümseyip koşmaya başlamış. Yoluna çıkan kayaların ve çalıların üzerinden kolayca atlamış. Kısa süre sonra sık bir ormana gelmiş. Orda karşısına ağacın altında oturmuş, flüt çalan bir adam çıkmış. Adı Silvestermiş ve kraliçenin oğluymuş. Koy kısa süre durmuş çünkü hiç bu kadar yakışıklı bir adam görmemiş. Silvestr flütü dudaklarından çekmiş ve inanmayan gözlerle geyiğe bakmış. Koy'un gözleri parlamış ve hipnotize edecek gibi bakmış. Silvestr bir geyikte hiç böyle bir şey görmemiş. Gözlerinin insanınkine benzediğini düşünmüş. Koy yavaşça önünden geçmiş ve sonra koşmaya başlamış. Bekle! Bu gerçek bir geyik olamaz. Geyikler konuşamaz ve hiçbir geyin böyle gözleri olamaz. Bu bir peri mi yoksa büyülenmiş bir kız mı? Koy kısa sürede kaleye ulaşmış ve başını sallamış. Maymun bana gel. Ve hemen ardından ağaçların en üstteki dallarında sallanarak ağaçtan ağaca atlamaya başlamış. Yaşasın! Koy devin horlayarak uyuduğu odasına ulaşmış. Şeklimi değiştirsem ne olacak? Çünkü tacı asla bir maymuna vermez. Kendini pembe ve gri bir papağana dönüştürmüş ve devin üstüne koymuş. Dev gözlerini açarken Koy şöyle demiş. Buraya tacı almaya geldim. Onu hemen bana ver. Kız kardeşin öldü ve sana hiçbir faydası yok. Lütfen sakin ol. Beni öldürmek kız kardeşini geri getirmez. Ve özellikle de yarı balığa dönüştürdüğün, kraliçeye kaybettirdiğin günleri geri getirmez. Bunu duyan dev biraz duraksamış. Çünkü kraliçe yaptıklarını tamamen unutmuş. Aman tanrım, kraliçe... Evet, kraliçe. tamam tamamen aklımdan çıkmış. Ne büyük aptallık. <gülüyor> Önemli değil. Hala zamanımız var. Bana tacı ver De ve hemen kraliçeye götüreyim. Oh seni küçük tatlı papağan. Al, tacı al ve kraliçeye yaptıklarımdan çok utandığımı söyle. Koy ondan tacı almış... Ve bir an bile beklemeden pencereden dışarı uçarak uzaklaşmış. Koy denize ulaştığında son kez seslenmiş. Balık bana gel. Suya atlamış ve saraya ulaşıncaya kadar derinlere doğru yüzmüş. Kraliçe ve diğer balıklar toplanmış onu bekliyorlarmış. Koy gideli birkaç ay olmuş ve şimdi merak yerini endişeye bırakmış. Bakın bakın işte orada. Koy doğruca kraliçeye gitmiş, elini uzatmış, tacı almış ve başının üzerine yerleştirmiş. Ve o anda kuyruğu yok olmuş. Ve dünyanın en güzel ayakları ortaya çıkmış. Yanında duran hizmetkarları pullarından kurtulmuşlar ve yeniden kıza dönüşmüşler. Bize hayatlarımızı geri veren sensin. Sen! Sen! Koy canım! Cesurca bir şey yaptın. Hepimiz için hayatını riske attığın ne kadar teşekkür etsem azdır. Kendine dikkat et ve unutma. Etrafındaki diğer insanlara ve hayvanlara karşı bencilce ve kötü davranırsan iyi bir insan olamazsın. Ben dersimi aldım kraliçem. Bir daha kimseye karşı bencilce ve kötü davranmayacağım. Ve ardından mutlu bir şekilde ayrılmışlar. Koy evine ulaştığında ailesi mutluluktan havalara sıçramış ve ona sıkıca sarılmış. Benim küçük kızım. Seni hiç göremeyeceğimi sanıyordum. Koy onlara olan biten her şeyi anlatmış. Ailesi şokya olmuş. Ama kızları sonunda eve döndüğü için mutlu olmuşlar. Bu arada kraliçe saraya ulaşmış ve her şeyi krala ve prensa anlatmış. Prens Silvester bunca yıl sonra annesini gördüğü için çok mutluymuş. Ama zihninin derinliklerinde sadece... O büyülenmiş ki iyi düşünüyormuş. Sorun ne oğlum? Anneni gördüğün için mutlu olmadın mı? Mu mutluyum anne. Ama yine de unut gitsin. Beni hiç kimse anlamaz. Söyle bana. Bir annenin çocuğuyla ilgili anlamayacağı şey yoktur. Sylvester annesine büyülenmiş ki iyi anlatmış. Gözlerini tarif ederken kraliçe buna kahkahalarla gülmüş. <gülüyor> ah <Aa>, koy, <gülüyor> koy mu? Sen neden bahsediyorsun anne? Oğlum neden benimle gelmiyorsun? Evet kimsin? Kraliçem ve be. bu benim oğlum Sylvester. Sylvester bu da koy. Hepimize yardım eden kız, yanılmıyorsam siz tanışıyorsunuz. Sylvester öylece kalmış, büyülenmiş gibiymiş. Çünkü koyun güzelliği hayallerinin bile ötesindeymiş. Tüm cesaretini kaybetmiş ve önünde kafasını sallayıp durmuş. Koy gülümsemiş ve ona sokulmuş. Etraflarındaki zaman donarken birbirlerine bakmışlar. Kraliçe ile koyun anne ve babası onlara bakmış ve gülümsemişler.